Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve e, geçen hafta konuğumuz e, Azade Seyhan'la bu haftada kendisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz tekrar hocam. Hoş bulduk. E, yine kendisinin iletişim yayınları tarafından yayınlanan Dünya Edebiyatı Bağlamı'nda Modern Türk Romanı, e, Kesişen Yazgıların Hikayesi kitabını konuşuyoruz. E, i̇lk bölümde e, çeviri, edebiyat eleştirisi, Dünya Edebiyatı, ve Karşılaştırma Edebiyat kavramlarından ve bu kitabın yazılma serüveninden bahsetmiştik. Bu hafta da artık kitabın biraz içeriğinden de bahsedeceğiz. Yine kitapta oluşturulan perspektif. Aslında ben bu perspektifi konuşmayı özellikle önemsiyorum. Çünkü bu önemli. Yani özellikle kitaptaki perspektif önemli. Çünkü yine bu kitapta... Ee, sizin e, metinlerle ilgili e, bu diyaloğu kurarken öngören metinler, mesela Cumhuriyet döneminde, erken Cumhuriyet dönemi için seçtiğiniz metinler, işte e, Yakup Kadri halde edip e, ve Reşat Nuri'nin metinleri e, ne kadar aslında Cumhuriyet'in sonrasında e, halkın başına geleceklerin bir nevi öngörüsünü, gerçekleştirdiğini ve dönemleri içerisinde bunu yapabilmiş olmalarını e, ve bu açıdan da ilk programda da konuştuğumuz gibi tarihsel perspektifin e, bu metinlerin yazıldığı e, dönemle kendi e, ne diyeyim metnin kendi ön nasıl birleştiğini de aslında ortaya koyuyorsunuz. Bu kitap boyunca önemsediğiniz bir şey. E, bu öngörü Nasıl sizi bu kadar... Yine bu da hani dünya edebiyatı ve metnin kendi tarihsel e, gerçekliğiyle araya koyduğu bir mesafe mi aynı zamanda? Hani hem o tarih içinde var olmak fakat o öngörü için bir mesafede gerekiyor sanırım değil mi? Tabii. Hı -hı. Şu bakımdan ya zaten bütün yazarların um, bir... Ön görüsü var, ön sezisi var deniliyor her zaman için. Yani yazar ileriye görüyor, antenlerini dikiyor, havaya o bizim belki göremediğimiz şeyi falan görüyor. Bunu tahmin ediyor, onu dile getiriyor bir şekilde. Bu ilk Cumhuriyet e, yazarları işte yine tabii bir seçim yapmak zorunda kaldım, tabii, tabii. onu da burada... Aa, belirtmek evet, istiyorum. Onu, evet onu söyleyelim. Yani ben de soracaktım size. Evet, İlk önce seçimle başlayalım. Yani evet. neden Yakup Katri, neden Halideydim, neden Reşat Nuri? Hı hı. Çünkü bunu ben İngiliz yani konuşan. okuru için, İngilizce hı. bilen okuru için yazıyorum. Dolayısıyla Çeviri Kirsten olması gerekiyordu. Metinler. En azından yani eski bir çeviri bile olsa Ulaşına bir yerlerde bilmesi. bulunabilen en azından kütüphanelerde var olan çeviriler. Halde edebin var tabii zaten kendisi de İngilizce yazmış bazı kitaplarını o sinekli bakkalı. Sonra hatıralarını da İngilizce, Türkçe yazmış. Ee, Reşat Nuri'nin iki kitabı çevrilmişti esasında. Çok eski 1946'larda falan babam o sırada İngiltere'de bir ara bir yapmaya gitmiş. Bulup getirmiş bu kitapları. Windham Deeds diye bir adam <gülüyor> ve evde duruyordu bu kitaplar Harika. resmen. Çalıkuşu diye çevirmemiş tabii. Bir Türk kızının hmm. otobiyografisi diye çevrilmiş. Bir de şey... Akşam güneşi. Evet, Onu da çok şaşırdım ben mesela sizin kitabınızdan evet, öğrendim. Evet akşam güneşini yalnız afternoon sun öğleden sonra güneşi hmm. diye çevirmiş Aa, Bu ve çok sevmiş Reşat Nuri'yi çünkü o özellikle hmm. o akşam güneşindeki karakterle ortak şeyler bulmuş kendi askermiş çünkü bu uh, Windham Deez yani hem galiba diplomat hem de askerdi. Dolayısıyla ben bu çeviri e, yani hangi kitaplar çevrildi, hangi kitapların çevirisi iyi kötü şurada burada bulunabilir e, sorunuyla karşı karşıya kaldım. Dolayısıyla kısıtlamak zorunda kaldım. Yani mesela bir Refik Halit Karay falan da vardı. O, hı hı. Yani, tarihsel olarak o kitap da onun da kitapları önemli. E, kitapları, denemeleri falan önemli. Onun için hani en azından işte Reşat Nuri'nin şeyi var. Şimdi yine çok e, geniş bir meslektaşım çalı kuşunu çevirdi ama yayın, yayınlandı mı bilmiyorum. Hmm. Emin değilim. Çünkü bana soruyordu. Ondan bir konuşacaktık bir ara. Yale üniversite şimdi bunları yine böyle bilmeyen edebiyatların çevirilerini yayınlıyor. E, ve tabii Yaban da çok... E, daha ilk çıktığı vakit Almanca'ya çevrilmişti. Almancası vardı bende ve çok güzel çevrilmiş Almanca'ya ve o sırada Alman ıı, gazetelerinde çıkan yazılar çok methetmiş bu romanı ve ilk defa olarak bir Türk yazarı trajik bir roman yazmış. İlk defa olarak trajik yani hakikaten traji, trajedi unsurlarını kullanarak bir roman yazmış diye eleştirileri vardı. Dolayısıyla bu üç yazarı seçtim. Onlar da işte o, o devri güzel temsil etmişler ve geleceği görmüşler. Yalnız bunun da dışında bir unsur vardı benim için. Mesela o sırada um, Cezayir ile Asya Cebar. Um, böyle çünkü Cezayir'de 1990'lı senelerde hmm. bütün entelektüeller falan öldürülüyordu. Kadınlar öldürülüyor, kadın yazarlar öldürülüyor. Asya Cebar'ın um, Cezair Beyazı diye bir romanı vardı. O Cezair Beyazı romanında yani bu bu kör dinciliğin sonuçlarının entelektüellere entelektüellere nasıl imha ettiğini gösteren bir roman bu. Şimdi benim kafamda o, o roman var. Um, yine um, bir, ...yine başka bir Cezayirli'nin bir romanı var. Ah, Tahir Dajut ismini pek yani şey yapamıyorum. Um, o, da, o da öldürülüyor. Tam o, o devreyle ilgili bir roman yazarken. Onu da düşündüm. Dedim ki bu romanları şimdi 20. yüzyılda 21. yüzyılın başında Cezayirliler yazıyor... Bunların şu anda gördüğü şeyi bizimkiler 1920'lerde görmüşler. Yani öyle bir öngörü. Çünkü bastırılan bir şey tarihte Freud'un dediği gibi geri geliyor. Bir büyük bir hışımla geri geliyor. Patlamadım. Bir şeyi bastırırsan o bir müddet sonra o bastırılan her şey büyük bir hışımla geri geliyor. Travma mesela evet. o şekilde geri, geri geliyor. Dolayısıyla bu bir yani milletin travması gibi bir şey oldu yani bastırılan bu gericilik, dincilik, hmm. a, muhafaza, evet. muhafazakarlık falan. Ondan sonra evet. birden bire patlayı verdi. Yani bütün bunları düşünerek, hmm. yani bu şekilde incelemeye çalıştım bu kitapları. Evet. Yani ön sezi veya öngörü diyelim, daha doğrusu a, bunu o sırada yazılan şey işte Cezayir romanı. Cezayir romanları şu anda tabii hep Fransızca yazılıyor. Ondan sonra İngilizceye çevriliyor. Bayağı okunuyor bunlar popüler. O Asya Cebar çok meşhur evet. oldu mesela. Evet. E ben dedim ki Asya Cebar bu kadar meşhur. Mesela Yeşil Gece aynı şeyi söylüyor. Yani evet. Yeşil Gece dolayısıyla karşılaştırma benim için yani karşılaştırma değil de bu bağlantılar. Bağlantılar, çok... bağıntılar evet. ve... Ee, önemli yine, oldu. Yine dediğiniz şey çok önemli. Sonuçta dünyada e, bir birey olarak yaşadığımız tecrübeler, bizi ortak kılan şeyler. Aynen. Ve e, da bu bizim tecrübelerimizi aktarmanın bir yolu. Sadece hani dil değişiyor ve hani onu aktarma şekli değişiyor. Fakat tecrübe aynı aslında. Evet. Edebiyat da evrensel bir dil aynı evet. zamanda. Yani değişik Hı -hı. diller olabilir, değişik. Doğal diller olabilir ama... ...evrensel bir dil. Çok, çok bakımda. evrensel. Evet. O yüzden de hangi coğrafyadan ve dilden olursa olsun... ...mutlaka karşılığını okurda ...bulmayı başarabilen bir şey. O anlamda evet. da benzersiz bir şey gerçekten. Sadece evet. evrensel evet. değil. Bu yine sizin kitabınızın en güzel bölümlerinden birisi bence. Yani bunu da hani edebiyata da... ...hakkını vermek ve edebiyatın... ...hani şu yaşadığımız kaotik dünyada... ...edebiyatın hala bunu yapabiliyor olması... Ve bize bu umudu da verebiliyor olması. O çok doğru. Onu her zaman söylüyorum. Bazen hmm. bütün bunları söylemek zor çünkü aman edebiyat ne? Yani hmm. biz akademide bile öyle. Yani ne bileyim bir kimyacı bana ne diyor? Edebiyat ne diyor? Um, yani edebiyat bizi çok daha geniş <gülüyor> ufuklara baktırıyor. Çok geniş kavramları bize açıyor. Çok Geniş bir, yani çok geniş bir dünya zenginlik. görüşü veriyor bize. Büyük, zenginlik. Büyük bunu, zenginlik. Bunu görüyoruz ve onun için de umut veriyor. Onun evet. için de umut veriyor çünkü bugün yazan bir Asya Cebaran o kitaba bana çok dokunmuştu. Çünkü hakikaten üç kişi öldürülmüş, üçü de bir tanesi bir psikiyatrist, bir tanesi bir şair... Bunları şey, yarı dokumenter olarak yazmış, yarı kendi hatıraları olarak yazmış. Yani on, on daha meşhur da kitapları var esasında. Bu Fantezya diye bir kitabı var, çok daha iyi bilinen falan. Ama bana o kadar dokundu ki o kitap. İşte o zaman bir anda Yeşil Gece'yi ve Yaban'ı hatırladım. evet. Yani zaten onları biliyordum. Onu okuyunca benim kafamda onlar birleşti. Ve o zaman dedim ki neden mesela şimdi Asya Cebbar okunuyor hep. Benim en çok istediğim o yeşil Gece'yi çevirmek aslında. Ne kadar güzel. <gülüyor> çok iyi çok, çok. Yani iyi. o benim projem şimdi. Emeklilik <gülüyor> projesi. Aa, harika bir proje. <gülüyor> ve, ve hakikaten çevrilmesi isyan bu Erda Gökner, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunu çevirdiği vakit... Bu bir şey var, New York'ta bir yayın evi var, Archipelago diye. O Archipelago yayınladı bunu ve oranın sahibi bir kadıncağız çok meraklı böyle şeylere. Hatta Said Fahin hikayelerinin çevresini falan istedi. Bir türlü ona vakit gelmedi. Ben daha roman hmm. seven bir insanım sonra işte Erda'la konuşuyorduk. Erda dedi ki ama muhakkak azaydı, muhakkak sen Yeşil Gece'yi çevir çünkü Nazım Hikmet'in en sevdiği roman da o dedi. Evet, Ve doğru. dedi bunu şey çok ister dedi Archipelago'nun sahibi. Yani evet belki bir proje ama çok önemli. Yani Asya Cebar'ın bu kitabı bu kadar büyük şeyler yapmayan muazzam yankılar dalgalar. E, niye bu olmasın? Bugün Tabii. bu kitap İngilizce'ye çevrilse evet, çok ilginç gelecek herkesin Nasıl yani o, o daha o dönem Nasıl dönemler böyle dönüyor? Bir dönemde şey olan, bir dönemde şey e, baskıcı olan öbür dönemde de bir şekilde yerine buluyor. Yani evet. her zamanın bu Almanya'da zaten şey, Nazi'ler e, yenildikten sonra eski Nazi'ler yine başa geçtiler. Yani, yani. Bu, o yaşı geçti de aynı hikaye evet. var sonunda. Doğru. Bir de roman zaten seviyorum dediniz. Evet. E, bu ...kitapta romana gerçekten diğer bütün türler içerisinde siz de e, bahsettiğiniz... ...diğer bütün teorisyenlerle birlikte daha bir zenginlik bahşediyorsunuz. <gülüyor> siz de. <gülüyor> Doğru. Yani şimdi öbürlerini inkar etmiyorum. Yani mesela Hı -hı. bir sürü eleştirmen diyor ki artık romanın vakti geçti film. Şimdi Hı -hı. film görsel şeyler. Yani çok görsel bir dünyada yaşıyoruz... Yani onun konferanslardan biliyorum artık tıp gidip dümdüz bir konuşma veremiyorsunuz. Muhakkak bir powerpoint veya prezi veya bir şey yapmak evet, evet. lazım. Yani çok böyle dikkatli olan insanın bile dikkati dağılıyor. O kadar böyle artık imajlar içinde yaşıyoruz ki imajlar dünyası, görseller dünyası. Ee, tabii yani eleştirmenler bunu dün, yani eğer... Roman ne bileyim 19. yüzyılın ürünü idiyse film 20. yüzyılın 21. yüzyıl hep görsel yani medya ne bileyim televizyon belki hmm. bütün şey ama yani ben Milan Kundera'yı hep ondan alıntı alıyorum <gülüyor> <gülüyor> çünkü o diyor ki hayır yani roman her zaman devam edebilecek bir şey çünkü roman çok değişik aa, şeyleri ım, türleri bir araya getiriyor çok değişik jeneralları bir araya getiriyor çünkü bu da yine romantiklerin bir teorisiydi roman şey diyorlardı misgidik diyorlardı romanı yani roman karışık bir ım, ıı, şiir gibi yani karışık şiirsel bir şeydir yani romanın içine mektup giriyor romanın içine şiir giriyor ...Romanın içine otobiyografi Resim giriyor. giriyor. Resim giriyor. Resim Fotoğraf Her giriyor. Şey giriyor. Her şey yani giriyor. Yani roman gerçekten bütün bu edebi ve sanatsal türleri birleştiren bir yapıt oluyor sonunda. Evet. Yani bu Milan Kundera tabii kendi hem romancı hem de çok iyi bir eleştirmeci yani. olduğu için... ...ben hala romanın yani ölmeyeceğine inanıyorum diyor. Yani. Çünkü bir sürü eleştirmen bunu söylüyor. Yani romanın zamanı bitti artık roman diye bir şey. roman Kim roman okuyor? Okuyor aslında insanlar roman. Evet okuyor. Bir de sizin de kitapta özellikle Cumhuriyet sonrasındaki dönemde ele aldığınız metinlerde tartıştığınız şeylerden birisi de hani bir üst anlatı ve üst kurmacanız üst kurmaca. aynı zamanda bu metinleri bir araya getiren çok sesliliği yansıtan ayrıca önemli bir unsur olduğu ve bunun Türk Edebiyatı bağlamında kendini nasıl gösterdiğinin önemli bir ayrıntı olduğunu özellikle dikkat çekiyorsunuz. Hı -hı. Değil mi? Ve bunun aslında sadece bir metin yazmak değil, o metin üzerine düşünmenin de bir yolu olduğunu ve aslında o metni ve o edebiyatı anlamanın da bir yolu olduğunu. Ee, ve belki de yazarlar bilmiyorum bunu bilinçli olarak mı yapmaya başlıyorlar bir dönem sonra? Vallahi bu çok, çok güzel bir soru ama buna güzel bir cevabım olmayacak herhalde. Olamayacak çünkü onu hiçbir zaman bilmiyoruz. Bu hmm. yani yazar... ...bilinçli olarak neyi yazıyor... ...veya neyi yazmıyor... ...veya yazar yazmaya başladıktan sonra... ...o yazı kendi kendine mi yazıyor... ...yoksa... Maceren, <gülüyor> ...bir macera... ...çünkü yine edebiyat kavramları... ...içinde... E, ...tabii bu çok konuşuluyor... E, ...bunun Türkçesini bilmiyorum... ...mahakkak var da... ...intentional fallacy diye bir şey var... ...yani bu amaç... ...yanlışlığı gibi yani... ...yazarın amacının ne olduğunu bilemeyiz. Amaç ve sonuç ne? Amaç ve sonuç ne? Yani <gülüyor> bu amaç yanlışlığı gibi bir şey yani o şekilde ancak çevirebiliyorum. O ta şeylerde çıkmış o yani 1920'lerde 30'larda bu New Criticism diye bir şey vardı. Yeni, Hı -hı. yeni eleştirme diye bir şey vardı Amerika'da. Onlar bu deyimi çıkarmışlar yani hiçbir zaman yazar da bilemez kendi amacının ne olduğunu hmm. sonunda yani sonuç ne olacak pek bilemeyecekler bunu um, ama bence bu post modern yazarlar Orhan Pamuk gibiler falan bunu bilinçli olarak yapıyorlar hmm. bunu bilinçli olarak yapıyorlar çünkü bu teorileri biliyorlar o Orhan Pamuk İtalo Calvino'yu okumuş Borges okumuş Borges Calvino falan da bunları bilinçli olarak yapıyorlar onları okuyan da onları bilinçli olarak yapıyor yani o üst kurmacı olsun, işte metinler arası ilişkiler olsun, tekrar başka başka metinlerden devamlı alıntı yapılsın. Bazen o alıntı mı değil mi hiç belli olmuyor. Kim neyi yazdı, kim neyi seslendirdi. Bu da tabii biraz baktin, yani burada da şimdi hmm. baktin çok iyi tanılı, tanınıyor, baktin... İlk İngilizceye çevrildiği vakit herkes şey dedi ya bu Rusçasını tamamen İngilizce'de kayboldu. Çünkü bu tamamen böyle bir postmodern edebiyata döndürdüler Baktin'i hmm. e, dediler. Baktin'in Almancası daha iyi dediler. Ben hmm. de Almancasından okudum sonra ama o kadar değişik değildi. Yani bu çok seslilik hakikaten de var ve bunu da ben Türk edebiyatında çok gördüm esasında ille de postmodernlerde de değil. Yani çünkü Hı, Türk edebiyatı tabii Tanzimat'ta da var. Türk edebiyatı onu söylüyoruz zaten. Türk Edebiyatı toplumuna çok bağlı olan bir edebiyat. Yani toplumun sesini veren bir edebiyat. Dolayısıyla evet. o çok seslilik, diyalojik şey çok var Türk Hı -hı. Edebiyatı'nda. E Şimdi mesela bu bir kavram olarak ortaya çıkınca, bir eleştir kavramı olarak ortaya çıkınca bunu zaten görüyoruz Türk edebiyatında. Ondan sonra başka bir edebiyatta da görüyoruz. İşte burada bu edebiyatlar birbirlerine bağlanıyorlar. Yani öyle o iyi bu iyi, o bu bu kavramı daha güzel geliştirmiş veya bu daha az geliştirmiş diye böyle bir karşılaştırma yok. Evet. Benzetme olabilir ya da birlikte düşünme. Değil. Birlikte düşünme tabii çok güzel. Diyalog bütün bunlar yani edebiyatı bu şekilde Ay, ee, anlamamız gerekiyor. Türk edebiyatında bu şekilde anlamamız gerekiyor. Onun için yani bu bağlam. başlığı koyduk bağlantı, <gülüyor> evet, evet, bağlam çok... Aa, evet. Türk edebiyatı bağlamında evet, Şimdi... dünya edebiyatı bağlamında <gülüyor> pardon Türk e, romanı yine kitap dönemsediğiniz e, biraz önce o diyalogdan hep bahsediyoruz zaten okur yani sonuçta metnin bir muhatabı var seslendiği biri var ve o diyaloğu kurmak da ve o diyaloğun e, özellikle işte bu postmodernlerle birlikte anlatıcı üzerinden kurulması ve anlatıcının sesinin işte dolayıma girmesi sonra o sesin kahramanın kendi sesiyle ya da kahramanların sesleriyle birleşmesi de önemli bir şey haline geliyor. E, ve ben şeyi düşündüm mesela e, yine dediğiniz gibi tanzimattan biri var olan bir şey bu ses ve çok seslilik ve muhatap aslında e, toplumu kendisi önemli olduğu için e, özellikle Osmanlı romanında çok önemli bir şey. Yazar her zaman muhatabını düşünüyor <gülüyor> ve ilk Osmanlı dönemi romanlarında hep ey kari ya da ey okur sesini sadece yazan biri değil aynı zamanda ...hani oradaki okuma tecrübesiyle de bağlantılı olduğu... ...çünkü o kitap okunacak birilerine... ...ve onu birileri dinleyecek... ...dolayısıyla her seferinde yazar dönüp... ...bize hikayeyi yeniden... ...hatır, özetleyerek, anlatarak... ...ya da bir şey olduğunda... ...aa bak sen bunun ne olduğunu biliyor musun... ...diyerek, bilgi vererek... ...kendini tam o toplumun... tarihsel çerçevesi içinde halkla birlikte... ...yani muhatapla bir arada düşünerek... ...kendi eserinin yapısını oluşturuyor... Tabii öyle olmasa zaten bu da yine edebiyat kavramları içinde olan tamam. bir şey. Bütün bu kavramlar hep vardı zaten. Ama evet. sonunda birisi çıkıyor ve bunu bir formül haline getiriyor. Evet. O Bunu da biraz Alman resepsiyon eleştirmesi yaptı. Yani dedikleri şuydu. Bir yazar bir şey yazıyor, bir de muhatabı var, okuyucu var. Hı -hı. Bu yazılan şey hiçbir zaman... ...okuyucudan gelen tepki olmadıkça... ...gerçek bir şey olmuyor. Yani dolayısıyla... Yaşantıya geçmiyor. Evet yaşantıya geçmiyor. Hatta nes nesnel bile olmuyor. Evet. Çünkü o şey diyorlar... ...o zaman... E, ...ancak bir okur onu okursa... ...bir muhatap olan varsa... ...o zaman bir metin ortaya çıkar. Yoksa sırf yazılan bir şey metin değildir. Evet. Yani yazarın sırf bir yazarın yazdığı bir şey... ...hiçbir zaman metin olamaz... Bu ancak, bu metin, metin olarak ancak yazarla okuyucu arasında bir diyalog kurulduğu vakit veya bir anlaşma kurulduğu vakit gerçekleşir. Yoksa gerçek metin diye bile bir şey yok. Evet. Ee, bir de sizin kitabınızın bu anlamda aslında bu diyaloğu dünyaya açmak anlamında da bir şeyi Tabii. var. Yani. ...buna hizmet diyeceğim. Yani gerçekten daha şey bir kelime... Amacım <gülüyor> oydu. Amacım oydu. Bilmiyorum ne kadar başardım ama amacım oydu. Yani evet. bu, bu çok değerli bir şey. Yani bir edebiyatın sesini... ...başka edebiyatların sesiyle birleştirmek... ...ve onu muhatabıyla... ...farklı farklı muhataplarıyla bir araya getirmek... ...başka sesleri ve başka edebiyatları... ...üzerine düşünmeyi de... ...daha farklı yani kuramın kendisinden çok... ...metinlerle bir araya geldiğinde... Yine sizin de hep burada söylediğiniz gibi hani kitapların birbirleriyle konuştuğu metinlerin kendi hafızalarının birbirleriyle ne dediği ve bunların böyle aslında dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı yerlerinde bile olsa nasıl akraba olabilecekleri hani bunu göstermek de çok değerli yani tam da dünyanın bulunduğu şu ortamda özellikle Türk edebiyatı bağlamında değil mi? Tabii çok önemli yani çünkü. Bu benzetmeler veya bu birleşmeler sayesinde, birliktelikler sayesinde çok şey öğrenebiliyoruz. Yani evet. başkasını anlamak çok önemli. Bugün tabii. dünyadaki harpler hep bu evet, yüzden teknik, çıkıyor. Tabii. O bilmem muhafazakar olan, layık olanı anlamıyor. Evet. Din, dindar olan, e, layık olanı anlamıyor. O, o bunu anlamıyor. O, bir diyalog yok. O evet, iki evet. grubun arasında bir diyalog Bugün Amerika'da aynı durum, Türkiye'de aynı durum, evet. diyalog diye bir şey yok. Bu Benedict Anderson diye bir antropolog vardı işte o, e, e, onun, ha, yani. evet, o, o kitap çok önemli çünkü diyor ki o, yani bu kitap yani kitap yayın kültürü ortaya çıktıktan sonra İnsanları bir araya getiren, mesela aynı kitapları okumaları, aynı evet, gazeteleri aynı okumaları zaman. falan bir, bir imaginary, bir hayal edilen... Birliktelik. Bir, evet, bir birliktelik ulus yaratıyor. Yani yaratıyor. hayali bir ulus yoksa ben Amerikalıyım, ben Türk'üm, ben Fransız'ım. Bu insanları birleştiren nedir? Evet. Yani bu insanlar çünkü çeşitli dinler, çeşitli renkler, çeşitli şeyler var. Yani bir ulus içinde de çok, e, çok değişik gruplar Anladım. var. Bunları birleştiren, bu okunan şeydir demişti. Şimdi tabii onun üstüne bir sürü teoriler onu beğenmediler falan filan ama bence bu çok doğru. Hakikaten okunan şey insanları birlik bir şekilde evet e, belirli yani bir ulus olmasa bile bir, birlik, ol, olmasa birlikte bile birlikte. bir birlik oluyor. Evet. Yani bir kitap grubu bile öyle. Hani evet. bir araya gelip hadi şu kitabı okuyalım. Bir bir şey konuda anlaşmasak bile değişik yorumlar yapsak bile bir araya geliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Okuyup konuşmak. Ee, bir şey yani bir öz bilinç bütün bunlar e, şeyden sonra çıktı hakikaten Gutenberg'den sonra yani, çok önemli evet e, yani, yani matbaadan Gutenberg. sonra çıkan şeyler bunlar evet. roman falan bunlar matbaadan sonra çıktı evet. daha önce epikler var işte ne bileyim şiir var şu var bu var ama yani bu çok önemli bir şey insanların aynı şeyi okuyabilmeleri ve o konuda konuşabilmeleri ve o konuda bir öz bilinçe varabilmeleri çok evet. önemli şeyler bunlar. Yani e, diyorum ama edebiyat hep böyle şey yana itiliyor. <gülüyor> i̇şte tabii fen, bilim yani şimdi Amerika'daki üniversiteler işte böyle bir yat bölümleri falan kapanıyor. Her şey bu STEM dedikleri işte fen bilimleri, teknoloji tekrar şehir aydınlanma rasyonel akla gelme deniyoruz <gülüyor> ama aydınlanma belirli bir tarih evet. kesimiydi ve gerekliydi o zaman evet. bu aydınlanmanın eleştirisi şimdi biraz yanlış bir eleştiri. Evet. yani onlar o zaman dinin baskısından kurtulmak evet. için Mec ortaya Çünkü çıkmış bir ortaya şey. Ortaya çıkmış bir şey. Onu bir tarihsel kesimi içinde görmek lazım. Tabii. Yoksa o Adorno'ların falan devamlı bu diyalektik işte aydınlanmanın diyalektiği falan bu aydınlanma bizi işte Nazi terörizmine götürdü falan. Böyle bir <gülüyor> orada bir sürü kesinti var aslında. Tabii, tabii. Yani onu başka bir şey yani Kant'ın dediği gibi aydınlanma nedir? Aydınlanma kendi kendine bir takım şeyleri empoze etmiş olan insanın bu boyun durluktan kurtulmasıdır diyor. Yani kendi sesini bulmasıdır diyor. Evet. Aydınlanma oydu ama sonradan aydınlanma eleştirisi de bir saptı başka bir, <gülüyor> bir yerleri bilmiyorum. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederiz. Rica Burada ederim. İki haftadır gayet keyifli ve çok güzel bir sohbet bana yaptı. bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de çok <gülüyor> teşekkür ederim. Çünkü bu kitabın çok eleştirisi yayınlandı. Amerika'da, Avrupa'da ama çok pozitif olarak yayınlandı. Yani ilk defa hakikaten bir şey öğrendik diye. Ama mesela Türkiye'de o kadar çok hmm. şeyi olmadı. Yani bir yankısı olmadı. Çünkü tabii bu biraz yani İngiliz, Amerikalı yazar için yazılmıştı. Yani biz bu romanları belki hep biliyoruz falan diye ama yani benim de şeyim zaten bunu dünyaya yaymaktı. Burada nasıl olsa <gülüyor> bazı şeyler bilinecek ama yine de çok Başka hakikaten bir... doktora talebelerinden devamlı olarak bana mailler geliyor. Bizim işte doktora şeylerimizde komitemize dışarıdan girer misiniz falan gibi yani bu türlü çalışmayı yapmak isteriz diyorlar. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize, limağınıza sağlık. <gülüyor> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.